1371 numaralı konu, İbni Mesud ve Huzeyfe'nin, Ömer'in ilmi hakkındaki sözleri, Abdullah bin Mesud şöyle dedi, eğer Ömer'in ilmi mizanın bir kefesine konsa, yeryüzünde yaşayanların ilmi de diğer bir kefeye konsa, Ömer'in ilmi onların ilminden ağır basar, ben bu sözü duyunca gidip İbrahim en nehai söyledim, İbrahim, bu senin tuhafına mı gidiyor, Allah'a yemin ederim ki, Abdullah bin Mesud bundan daha fazlasını da söylemiştir. Ömer'in öldüğü gün Abdullah bin Mesud, bence bugün ilmin onda dokuzu gitti, demiştir, dedi.